Şimdi arkadaşlar zamanımızı çok şey yapmadan ve geçirmeden yavaş yavaş biraz konuya gelelim. Baki abi benimle konuşurken kavramlardan bahsetti. Dedi ki arkadaşlarla kavramların üzerine konuşuyoruz. Sen de bu kavramlardan birini al. Biz de benim çok uzmanlık alanım olduğumdan değil pek de başka seçenek olmadığından fedakarlık merkezi Bedakarlık merkezli bir şey seçtik ama hemen onun yanında vurdum duymazlık da var. Ee, tabii ben dedim ki acaba düşünürken kendi kendime bu arkadaşlarla nasıl konuşayım? Gördüğünüz gibi ben de sizden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Yani bu benim bildiğim bir şeyi size aktarma formunda olan bir sohbet değil. Hakikaten kelimenin tam anlamıyla bir musaha ve bir sohbetleşme, bir müzakere formu. Bu düşünce içerisinde bir takım kendi öğrendiğim ya da daha önceki standart bilgilerimize başvurduğumuz zaman şunu gördüm. Bizim geleneğimizde ve özellikle İslam literatüründe bu konuda bir kavrayış, bir anlayış var. Fedakarlık kavramı etrafında. Fakat ben bunu neredeyse bir kısmı klişeleşmiş, yapıyı sizinle tekrarlamak yerine başka bir daha başka bir şey yapmayı düşündüm. Dedim ki arkadaşa bu genel malumatı tekrarlamak yerine onlar zaten hep bununla karşılaşıyorlar. Acaba birlikte düşünebilir miyiz? Yani bu kavram etrafında birlikte düşünmeyi deneyebilir miyiz? Dolayısıyla bu benim önceden hazırladığım bir çerçeveyi yüklemek yerine ki öyle bir şey olsaydı o malumatları size getirir hadislerle, ayetlerle ve başkaca tarihi örneklerle destekler. Size burada bir bir diskur, diyelim, bir söylemde bulunurdum. Siz de bunların bazılarını not alırdınız, bazıları akılda kalırdı, bazıları kalmazdı. Zaten malumat, bir tür malumat olduğu için pekala bulunabilecek şeyler. Fakat düşünme, düşünme çabası dediğiniz gibi malumattan başka bir şey. Yani düşünme Büyük filozofların, Sokrates'in, Platon'un hep vurguladığı gibi herhangi bir insanın yani dağdaki eğitimsiz çobandan en bilgi insana kadar hepimizde içsel olarak var olan bir haslet, bir kabiliyet, bir doğal durum. Bunu kullanmak, bunun üzerinden yürümek bizim açımızdan her zaman mümkün olan bir şey. Tabii bunun malumatlarla, diğer değerlerle, yargılarla buluşması ayrı bir mesele. Ama ben çok temele inip bunu böyle ezbereklilişe bir yapı yerine acaba birlikte düşünebileceğimiz bir düşünme konusu olabilir mi diye kendi kendime murakab ettim. Bir deneme yapalım. Ben de bundan bir şey öğreneceğim ve diyeceğim ki şu tarihte sosyal dokudaki arkadaşlarla fedakarlık kavramı üzerine düşünmeye çalıştık şu şu konularda aklımıza bazı hususlar geldi ama şu şu konularda gelmedi. Onu da düşünmeye devam edelim deriz. Ama ben bir çerçeve çizmeye çalışayım ki o, o yol üzerinden gidelim. Şimdi Baki abinin vurguladığı gibi insanların, işte sahabiler örnek verdi, karakterleri var ve bunlar bir araya gelerek bir bir yapı oluşturuyor. Bir toplum, hatta en genel anlamda bir medeniyet Oluşturuyor. Bu medeniyete tek tek eğer zoom yaparak bakarsak onların her e, ürünün arkasında bir kabiliyet, bir çaba, bir karakter hatta bunların çatışmasını görüyorsunuz. İnsanın tek başına bir insanın da bir ailenin de bir topluluğun da aynı limitler içinde olduğunu görüyorsunuz. Yani şimdi bizim bugünkü konuşmamızın iki ekseni var. Birinde fedakarlık var, bir ucunda diyelim, A ucunda, B ucunda da vurdum duymazlık var. Şimdi bu iki limit arasında gidip geleceğiz. Yani bu iki eksen hem tek bir şahıs açısından nerede duruyor, bir toplum açısından bakarsak nerede duruyor, bir medeniyet ölçeğinden bakarsak nerede duruyor. Yani bunları birbirine zıt iki kutup almak yerine ben iki eksenli bir şey olarak tartışma taraftarıyım. O bakımdan Baki bile her iki kavramı konuştuk ama aslında bu iki kavramı konuşmak bize zorunlu olarak üçüncü bir kavramı tartışmayı icbar ettiriyor. Bilmem ki bu kavramı nasıl bulabiliriz? Yani şöyle düşünelim. Fedakarlıkla kastettiğimiz şey nedir? Vurdum duymazlıkla kastettiğimiz şey nedir? Bu ikisi etrafında biraz düşünürsek o ortadaki kavramı da bulacağız. Efendim? Bencillik fedakarlığın hemen yanında duran bir şey sanki ama bu öyle bir şey ki vurdum duymazlık da değil, fedakarlık da değil. Tam ortada bir şey. Dolayısıyla ben sanki bu konuşmanın daha çok o ortadaki merkeze doğru gitmesi taraftarıyım. Ama bu iki uç bizim için bir kalkış noktası, bir temel zemin olduğu için mutlaka bunlara başlamamız gerekiyor. O bakımdan da bunları bir örnekle günlük hayatımızda belki bunların yerini, durumunu, pozisyonlarını tartışarak belki gidebiliriz. Şimdi diyelim ki arkadaşlar burada bir yapı içindeyiz. İnanılmaz derecede kar yağdı ya da büyük bir vazife oldu. Ve karşımızda yapılması gereken bir iş var. Bu işi yaparken bu bir yemekten sonra yemeğin toparlanması olabilir, hazırlanması olabilir, dışarıda bir yolun açılması olabilir. En küçük olaydan en büyük olaya kadar herhangi bir örnek olabilir. Bu iş karşısında ne yaparsak fedakar sayılırız, ne yaparsak vurdum duymaz sayılırız. Bu dünyanın her yerindeki bütün şanslar için sorulabilecek bir soru. Dediğim gibi yani bu konuşma sadece bizim topraklarımız, bizim değerlerimiz etrafında olan bir şey olmasın da, genel evrensel bir zemin üzerinden yürüsün istediğim için, yani temel formlara, değerlere başvurmaksızın bu tartışmayı yürütelim istedim onun için. Yani diyelim bir <gülüyor> hastalık durumu oldu yahut bir, e, birlikte yapmamız gereken bir iş var, ya da bir kampa gittik, orada bir organizasyon gerekiyor. Ne yaparsa bir arkadaşımız fedakar sayılıyor, ne yaparsa vurdum duymaz sayılıyor. Neden falancaya fedakar, falancaya da vurdum duymaz sıfatını layık görüyoruz? Yani ne görüyoruz da falanca insan çok fedakar sayılıyor, falancası da vurdum duymaz sayılıyor. Buna bir örnek verebilir misiniz bana? <gülüyor> Mesela anneler çok fedakardır diyoruz. Neden? Ne yapıyorlar da fedakar oluyorlar? Buyurun. Asım Bey'i... Bağşuk. Bağşuk neden? İhsar kavramı. Yani bu fedakarlığın karşı gelen yani, herhalde peki isim İhsar. Hı hı. Hani... Az bu kelamın... Ben... Şeyden sonra... İsteyenler anlıyor da... Hı hı. Birisi itmiyor özünle veriyor. Öbürisi itmiyor özünle veriyor. İkti herhalde olmana rağmen... Bende ne diyeyim? Dediyenin düşünmeyi... Düşünme, hı. Bende düşünme, Anne deniyor. Anne... ...sukıntı ile her şeye rahmet uçuştuğunu giytilmesin. Bu fedakarlık mı? Fedakarlık. Neyi feda ediyordu anne fedakârı? Feda Armanını fedakarlık. ediyordu. yarısı kalkıyor mesela. Bugün fedakarlık. Herkesi gerekirken... ...ya da sütünü veriyor. Peki bundan bir karşılık görmüyor mu? Gördüğüm bence fedakarlık de hiç Anne, anne bir kazdını ortaya koyuyor. Kadılıyor yani. Anne bir kazdını kazandığı için... ...süksürlerken... İsim neydi? Ömer Faruk. Ömer Faruk diyor ki... Şimdi bundan bunun bir karşılığı var galiba, bir çıkarı var bunun diyor. Annelik bile olsa, mesela çocuğunu büyütüyor ama çocuk da ileride ona yardımcı olacak. Ya yani O o o karşılıkları şimdi verecek, ileride de o da ona versin. Ya da kişiler olarak haz duygusu da var. Başka ne olabilir Ömer? Hocam annelik duygusundan mı? Yani beslemezsen kendini kötü hissedecek, beslediğini mutlu hissedecek. O zaman almak için mesleğine uğraştığına mı istiyor? Yani diyorsun ki kişisel tatminler var burada diyorsun. Şimdi peki anne fedakar mı yoksa kişisel arzularını tatmin eden biri mi? İkisi de mi? Kenderliğiz hocam. Fedakarlık da Efendim, ya da şöyle de sunulabilir. Eee eğer bu bir fedakarlıksa normal anne kavramı. Hı Yani anne normal nasıl davranır? Hı hı. İşte işte onları şimdi uçları tartışacağız, bu yerde buluşacağız ya da buluşmayacağız. Şimdi olayı hakikaten kendi değerlerimiz bir tarafa dünyada. Hatta arkadaşlar, şunun çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Hani diyoruz ya hayvanlarla insan arasında çok bazı temel farklılıklar var, bazı yönlerde benzerlikler var. Mesela diyoruz ki felsefe ve mantık açısından bakarsak insan nutguyet sahibi olan varlıktır. Nutkuyet dediğim sadece konuşma değil. Not bildiğiniz, siz ilanetçisiniz. İnsan, hayvanın natık, Natık olan insandır. Böyle temel bir fark var. Yani nutkuyet vasfı hayvanlarda yok da insanlar da var. Böyle bir ayrıcı vasıf görüyoruz ama bunu sırf örnek diye verdim. Ama fedakarlık denkleminde maalesef hayvanlarla çok daha elde edeceği özelliklerimiz yok. Yani şöyle şöyle yaparsan fedakarlık yapar, insan olursun böyle böyle yapmazsan hayvan olursun diye bir kriterimiz Fazla yok. Neden? Baki verdi. Ben de gelirken ara örneğini hep düşünmüşüm. Babam ve abim arıcılık yapıyor. Çok gözlemlerim var o konuda. Hayvanlar alemi kadar fedakarlık diye bahsettiğimiz henüz onun ne olduğunu tam bilemiyoruz. Çünkü aramızda ihtilaf var şu anda. Fedakarlık diye kastedilen şey hayvanlar aleminde çok daha fazla. Hem de yani bütün hayvanlar alemine bunu yayabiliriz. O bakımdan bu insanı hayvandan ayırt eden çok bariz bir özellik sayılamaz gibi. O tarafını da tartışacağız. Ama elvela şu fedakarlık meselesini bir yere bağlamaya çalışalım. Ne yapınca fedakar oluruz? Ne yapınca olmayız? Buyurun. Bence kişisel tatminli fedakarlık hiçbir alakası yok. Bu tatminler zaten bizim kendi karakteriniz <gülüyor> veriliyor. Örneğin mesela annenin o annenin kaldığını yaşaması bir tatmin değil. Yani onun yaşaması onun fedakar yetiyor. <gülüyor> Veyahut da başka bir insana veren işte mesela ben başkasının zararı vermekten tatmin oluyorum. Ama bu beni kötü yapıyor. Yani tatminlik ve karanskının maalesef olması biraz Peki, farklı. Peki sen şunu mu diyorsun? Ancak iyi arzular olursa hem arzuyu tatmin edecek ama hem de bu iyi bir sonuç verecek. Buna mı fedakarlık diyorsun? Evet. Kötü olursa fedakarlık olmuyor. Evet. Yani senin kriterin bu iyi kötüye çıkıp çıkmama meselesi. Evet. Tabii burada neyin iyi neyin kötü olup olmadığı tartışılır ki ona girmeyelim. başka bir programı konusu. Yani orada da yargıcımız olsa burada Hı. diyecek ki i̇yi. ben arzularımı tatmin etmek istiyorum ama iyi arzularımdı. Onun için iyi olan benim için iyi olmayabilir ya da karşısındaki için. Buyur. Hocam tam oldu da bence sorumlu duygu sınavı. Bravo. O soru yani o, o şeyden kendisini duyuyor hisseden insan bedel kabul gösterecek kendisini o şeye karşı hissetmeyen kimse bu durumda mı daha olacak? bunlara en başta Allah'a karşı kurulması, onların sorumluluğuna geliyor. Hı hı. Veyahut da annenin cürcülüne karşı sorumluluğuna geliyor. Veya işte benim gruba karşı bir sorumluluk gerekiyor. Örneğin kampta bir arkadaş bir dizem sorulacak şeyler. Hı hı. Yani sorumsuz davranırsa ya e, o dün duymaz olacak. O işi yapmayacak yani. Anladım. İsim neydi? İsmail. İsmail o kadar enteresan bir şeye temas etti ki benim bu üçüncü kavramı nedir diye sorduğum soruya üçüncü adımda cevap verdi. Bu kavram etrafında konuşacağız arkadaşlar. Yani belki abinin bana iki kavram diye aslında üç kavram verdiğini ben için düşününce anladım. duymazlıkla fedakarlığı bir insana verince, zorunlu olarak mesuliyet kavramını da ...sorumluluk kavramını da o adama yüklemiş oluyorsun. O bakımdan biz bugün iki değil üç kavramı konuşacağız aslında. İsmail çok güzel, hatırlatmada bulundu. Bakın bu neden bizim projemiz çalışıyor şu anda? Önceden öğrenilmiş bir bilgi değil, hepimizin düşünebileceği şeyi konuşuyoruz. Ben daha demeden İsmail sorumluluk meselesini gündeme getirdim. Çünkü bu hepimizin pekala doğal düşünme yoluyla ulaşabileceğimiz bir şey. Kimsenin tek elinde olan bir şey değil. Biraz odaklanıp dikkatli olarak etrafı gözlemleyince aşağı yukarı aynı parametrelere ulaşabilme imkanımız var. Şimdi yine kamp örneğimize dönelim. Kamp güzel bir örnek. Çünkü biz bunu yaşadık. Bir grup arkadaşlar bu Castro tarafına gittik. İki gün kalacağız orada. Tabi bu kamp işi hakikaten siz de tecrübe etmişsinizdir. Çok aslında göründüğü gibi değil. Çok meselesi olan bir şey. Bir defa dışarıda kalıyoruz. Çadır var. Yapılacak çok iş var. İki günde çöpler birikiyor. En önemlisi yemek yapacaksınız. Hem de iyi yemek yapacaksınız. Çünkü kötü yemek kampta olmuyor hakikaten. Hiç yapan var mı yemek? Yaplıyorum. Yaptılar değil mi? Ne yapıyorsunuz kampta? En iyi yemek sizce ne? <gülüyor> Siz mi yaptınız en iyi yemeği? Yani. Nedir o? Yani bilelim onu da. Mercimek çorbası. Mercimek çorbası hocam yemek midir Allah aşkına? Evet. O çok standart bir şey. Ya kampta özel yapılmalı. Yani soğuk olduysa bir tanısın. Ama yazın gidiyorsan. Ya, yazın ya, yazın yani. yani. şey. Valla ben, ben size söyleyeyim. Yeri. Bizim <gülüyor> kampta yaptığımız şey arkadaşlar bence size de öneririm. Biz güveç yapıyoruz. Yani muhteşem bir şey. Fakat bunu devamlı çok fedakar bir arkadaşımız yapıyor. Bakın fedakarlığı kullanıyorum şimdi. Niye? Bizi öyle geliyor. Ya her defasında gidiyoruz. Yine güveçi bu adam yapıyor. 10 tane adam var. Şimdi burada yapabilecek iş çok. Yemeği yapacaksınız. Temizliği yapacaksınız. işi organize edeceksiniz. Fakat birkaç arkadaşımız var. Burada ismini zikretmeyelim. Ya bu adamlar birinci gün gidiyorlar. Devamlı yatışta. Ve... Her şeyden de şikayetçi. Efendim bu güveş niye böyle? Altı niye yandı? Bu bulaşıklar, ya arkadaş sen buna hiç el atmadın. Parmağını oynatmadın. Ama en çok da şikayet eden sensin. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi benim kafamda, o kamp için düşünürsek, falanca şahıslar fedakarlık yapıyor. Falanca şahıslarda vurdum duymaz. Ama bu yine de kişisel bir yargı olabilir. Yani bunu denetlememiz lazım. Acaba ben kendi keyfi, duygu ve düşüncelerimi bir yasa haline getirip fedakarlık ve vurdum duymazlık sıfatlarını çok kolayca mı yapıştırdım? Hakikaten öyle midir o insanlar? Olaylara doğru bakabiliyor muyum? Burayı biraz denetlememiz lazım. Yine tekrar ister annelik örneği olsun, ister kamp örneği olsun. Ne yaparsak bu insan ne yapar da fedakarlık yapmış olur, ne yapar da vurdum duymaz olur. Burada İsmail'in gündeme getirdiği sorumluluk Kavramını da artık kullanmaya başlayalım. Bir insan ne yapınca vazifesini yapmış oluyor, ne yapınca o sınırları aşıp fedakarlık sınırına doğru gidiyor? Bir öğretmen diyelim mesela, öğretmenin vazifesi malumunuz çocuklara o gün müfredatta olan yani sorumluluk çerçevesinde olan malumatı, bilgiyi, işlemleri, konuyu ne derseniz değil Hakkıyla anlatmak. Bu normal bir öğretmenin dediğim, normallik, mesuliyeti. Peki çok fedakar öğretmen diyoruz. Bu fedakar öğretmen ne yaptı da sorumluluk duygusundan, sorumluluk fiilinden daha öteye geçmiş oldu? Buyurun. Başka bir örnek de olabilir. Mesela bir Müslüman var. Hı -hı. bunun namaz da Hı -hı. Bu onun Hı -hı. Yani biz buna bakarız. Kendisi Bakar mı? Az bu önce de... arkadaşımızın pardon, isim ismi neydi? Bir konuşan. Siz mi konuştunuz? Hı -hı. Ömer Faruk mu o çıkar şeyi? Peki bu e, ibadet meselesine gelirsek, ibadette de biz çok çok ibadet yaparsak dünyada ahirette bunun karşılıklarını alarak. ...bir takım kazanımlar düşünmez miyiz? Hocam benim zaten... ...fedakarlıklar kastım. Sadece fedakarlık maddi kazanç değil... ...sadece manevi kazanç elde etmek... ...olarak düşünüyorum. Peki bu da bir kazanım değil mi? Kazanım olur ama sadece manevi olur. Yani her o zaman sen şunu var. mu diyorsun? Eğer kazanımlar maddi ise... ...fedakarlık değil, kazanımlar manevi... ...manevi de aslında bir kazanım ama... ...yani köşkleri sen dünyada değil de... ...cennette mi istiyorsun? O zaman bu fedakarlık mı oluyor? hocam yani Teala için, birisi için, bir şey için, bir manevi kazanç için fedakarlık yapılıyor. Peki bu diyoruz ki hani adam hani bu sorumlulu bunun kulluk sorumluluğu. Ama ne yapınca sorumlu değil de fedakar olmuş oluyor? Şöyle. Buyurun. Sen onu yapmayabilirsin. Mesela namazı kılmayabilirsin. Hani ondan sorumlu değilsin. Hı hı. Ama sorumluluğu olmadan Mesela öğretmen onu düşünün. ...onun dışından fazla bir şey öğrettiği zaman O da bir müstehiz var hı hı. ama daha çok şey öğrettiği zaman kardeşlerim. Onu öğrettiği zaman yani. Bu ciddiye onla bir şey yaptığı zaman kardeşlerim. Anladım. Peki bir arkadaşımız daha vardı, el kaldıran. Şimdi yani bu olay, konuşmalardan sonra şöyle bir şey çıkardım. Tüm kitap teler olamaz diye böyle düşünce olmuştum. Ben kanaat kesin <gülüyor> kanaat vermişsin, <gülüyor> ders bitmedi. Yok çünkü şöyle bir şey... <gülüyor> <gülüyor> Yani Müslüman ne yapsa muhatap yani, gibi bir şey ol, olması şey, şartıyla e, cennet yani ahirette karşılığını görecek Allah'tan. Yani bu da bizim aslında bil, bil, bil, bilinçli olup yapsak veya bilinçsiz yapsak da yani bir şey e, beklenti için yaptığımızı gösteriyor. Hı hı. Yani o yüzden <gülüyor> o, Müslüman olmayanlar ancak belki o kavramı biliyor. Sen olaya işte, Müslümanlık Müslüman? Sen Anladım. Sen alın. ne diyorsun Evel? Anlaşılardan kendimizi mahrum bırakmamızın bir fedakarlık olduğu Hı hı. Peki. Şimdi o zaman şöyle düşünelim. Yavaş yavaş adımlarımızı hızlandıralım. Yani bir karşılık beklemeksizin yaptığımız ilave çabaya mı fedakarlık diyoruz? Bu tanıma ne dersiniz? Mad Hadi. Maddi bir karşılık beklemeksizin... Gösterdiğimiz çabaya mı fedakarlık diyelim? Bu tanıma ne dersiniz? Hocam, eksik olur. Ne olur eksik? Abi, abi, kimse, kimse kendisi övünsünce de yani. Şey güzel. Onu da maddiye katalım istersen. Çünkü övünme, övünme duygusu... Evet biraz duygusal bir şey ama onun da kazanımlar dairesine katabiliriz bir belki. Falan. Gösteriş. Evet güzel. O zaman tanıma şöyle bir şey ekliyoruz. Maddi bir karşılık olmayacak. Gösteriş ve gurura girmeyecek. Bir yer. Bir yer. Rüya diyelim. Girmeyecek. Ama ilave çaba göstereceğiz. Öyle mi? Buna mı diyorsunuz? Çünkü sorumluluk duygusundan da fazla olacak. Bakın tanıma gelirsek eğer. Hocam Efendim ne dersiniz bu tanıma? E, ilave çaba konusunda hocam Bazen fedakarlık vazgeçmek de değil. Hı -hı. O yüzden ilave çaba olması değil. Çünkü insan ...bazı nefsi zafiyetlerle birlikte... ...bazı nefsi zafiyetlerinden... ...vazgeçmesi de onun için... ...bir yerde fedakarlık olabilir. Yani diyorsun ki o zaman tanıma... ...bir insanın... ...kendi doğal haklarından... ...vazgeçmeyi mi diyorsun? Evet. Yani bir insan... ...aslında elde etmesi gereken... ...bir haktan... ...bir başkasının namına vazgeçiyorsa... ...buna fedakar mı diyelim? Yani, çünkü demkade hiç gerekli... Hı -hı. tartışmayı. Peki bu vazgeçme, ha, meseleleri, hakları yerlerine koyma tanımına giren adalet duygusuna, ki buradaki muhtemelen öyle bir kavram da olabilir sizin tartışacağınız, adalet duygusunu pek zedilemez mi? Çünkü şöyle de olabilir, bir insan aslında fedakarlık görüntüsü altında bir hakkından vazgeçiyor görünerek, aslında karşısındaki kişiye ya da topluluğa ilave bir maliyet yükleyebilir. Yani diyebilir ki ya da illa buna niyetlenmiş olmasayın sonuç böyle çıkabilir. Çünkü adalet her şeyin yerli yerine konmasıydı. Şimdi ben bir hakkımdan vazgeçerek aslında seni bir şey altında bırakıyorum. Bir tür zan altında, bir beklenti altında bırakıyorum. Yani hatta kendime, kendime yeri gelince şunu düşünüyorum. Ya ben zamanında şu şu haklarımdan vazgeçmiştim. İşte İsmail ile konuşurken ona bir fedakarlık da yapmışım. Şimdi bak o bana ne yapıyor görüyor musun? Sanki dersin aynı o fedakarlığı ondan da bekleme hakkı bende yavaş yavaş doğmaya başlıyor ister istemez. Denklem böyle kuruluyor. Yani aslında fedakarlık bir süre sonra kendi maliyetlerini de beraberinde getirmeye başlıyor. Topluma adeta bir yük yüklüyor. Ben zamanında Baki abiye fe fedakarlık yapmışım. Baki abi devamlı onun altında kalmış görünüyor. Ona ne diyeceksiniz? S Hasan buyurun. Ayşe validemiz de o şöyle sallallahu aleyhi ve sellem hakkında. Kendisinin yapılan hiçbir haksızlık doğrultusunda almadığını Hı -hı. Allah adına, din adına bir haksızlık, kötü bir iş olduğunu onun cezasını mutlaka verdiğini söylüyor. tamam o. Yani. Yani, Vazgeçmek şu anlamda olabilir. Karşıdakine zararı olmayacağı şekilde. Hı -hı. Karşıdakine bir fayda aksetmesi durumunda vazgeçmek Hı -hı. tabii. Ama yine bu kişisel bir yargıya gidiyor. Sen diyorsun ki bir yargıya varıyorsun kişi. Ben vazgeçersem bunun iyiliğine olur. Acaba öyle mi? O da bir yargıyı gerektiriyor. Dolayısıyla bir riski gerektiriyor. Her yargının bir maliyeti ve riski var. Peki bir adım daha gidelim. Bir şey daha tartışalım. Şimdi bir adam dedik ki Tanımı genişlettik biraz. O da tartışılır ya. Maddi bir karşılık olmasın. Sorumluluğunu aşan ilave bir çaba olsun. Karşılığın, karşındakinin iyiliğini istesin. Vesaire bunu çoğaltabiliriz. Böyle bir fedakarlık yapıyor. Ama vurdum duymaz dediğimiz kişi de böyle pozisyonun köşesinden yattığı yerden hep yatıyor eleman. Diyelim varsayımsal bir kişi. Şöyle görüyor. Arkadaş bu adam neden işgüzarlık yapıyor böyle? Yani kampta hepimiz kendimize göre, kafamıza göre takılıyoruz. Bu adamda bir heyecan, bir iştiyak. Yemeği yapıyor, kalkıp bir de bulaşığı yıkıyor, kalkıp bir de temizlik yapıyor arkadaş. Yani ne Ne yapmak istiyorsun sen? Bu işgüzarlık nedir yani? Ne dersiniz bu bakışa? Yani vurdum duymazın bu yorumuna ne dersiniz? Ya da bir başka kişinin yorumuna. Efendim? Çekememezlik. Çekememezlik mi diyorsun? Peki... Hakikaten de bir işgüzarlık görüntüsüne gitmez mi bu aşırı fedakarlık? Yani fedakarlık nerede aşırı olur? Onu bilemiyoruz. Adamın menfaati olup olmadığını. Biz, o kendisi biliyor ama biz sadece görüntüyü görüyoruz. Adam inanılmaz bir çaba içinde. Ya gördün. Yani gördüğümüz inkar edilemez bir şey. Adam bunu gurur için mi düşünüyor? Kendi kendine menfaat için mi? Onu tam bilemiyoruz. Onu kişisel olarak ayrıca tartışacağız ama... Dışarıdakiler için diyorum ben. Yani bu fedakarlık nerede aşırılığa gider, işgüzarlığa gider? Sen yani hadis ayet deyince ben duruyorum ha. Hiçbir şey diyemiyorum ayet hadisi olunca. Bizim zul etmeyen, de etmeyen bir... Yani bu şekilde bir Nasıl bir sürü sırada... Ben tam anlayamadım onu. Yani bir adam çok aşırı fedakarlık yapıyor. Bunun ne zararı olabilir? Olur mu bunun zararı? o adam dediğimiz gibi yani terbi değerlendirmeler karşısında aşırı olur. Biz ne diyeceğiz peki bu adama fedakar mı diyeceğiz? Aşırı fedakar mı diyeceğiz? Arkadaş yeter ya bu kadar fedakarlık fazla mı diyeceğiz? Hatta vurdum duymaz diyebilir ki ya bu adam enayi tırnak içinde. Enayi. Hiçbir menfaat yok. Bir karşı bir yeri yok. Kendi kendine başına dövünüp duruyor. Yani. Efendim? Bu illa manevi bir şey olmayabilir. Yani bu mesela bir Çinli'yi düşünelim. Şöyle bir soru lazım. Estağfurullah. Gidişat nasıl? Gidişat iyi. Acaba e, karşılıksız bir şey var mı? Hı hı, zaten ona gelmiyoruz. Karşılıksız bir şey var mı? Hı hı. Sen ne oldun? Ben Karşı diye, karşı diye bir şey var Hı hı. karşı Veya her sabahleyin uzaklaştırılır, her vazgeçiş, her tercih bir vazgeçiş. Evet. Yani eğer ben kapıya doğru yanaşıyorsam, kürtüden uzaklaşmamıcı olarak, kürtüye doğru yaklaşıyorsam, kapıdan vazgeçiyorum. Yani ne yapıyorsan yani oradan uzaklaşıyorum. Yani. Acaba birbirinin karşılıksız bir fiil var mı Bu Bunu gibi. Evet. Yani zaten fedakarlık var sayımsal olarak. Sanki bu soruya cevap vermeye çalışıyor. Yani... E, diyor ki doğal dünyada öyle pozisyonlar vardır ki bu simetrik yani tam birbirine tekabül eden ilişkileri aşan bir şey. Yani bana öyle bir duygu, öyle bir fiili durum gösterir ki bu o denklemlerin üstünde geriye kalan bir şey olsun. varsayar Zaten bunu soruşturuyor Yani kişisel ilişkilerin bu her türlü ilişki olabilir. Menfaat ilişkileri olabilir, aile ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri, her türlü ilişki. Ama bu ilişkide birbirine denk gelmeyen artı bir şey. Yeni bir şey. Tanımlanamaz bir şey. Yani bu insan adeta bunu onun için yapıyor. Böyle bir durum var mı? Onu tanımlamaya çalışıyoruz zaten. Ama biz bu şeyi de düşünelim. Yani fedakarlığı artırdık ve hızla yani devamlı o hal üzere yaşamaya çalışıyoruz. Acaba bu bir süre sonra kendine etrafındakilere zarar vermeye başlayabilir mi? Nasıl olur bu? Kendi değişimini Yani sen de yapmak Fedakarlıkta yarışınız diyor ha? Ya var mı böyle bir şey? Hayırda yarışınız diyor. Fedakarlıkta değil de hayırda. E, yani bu fedakarlık yarışında da tartışma çıkabilir diyorsun. Hı hı. Hı hı. Devreye, girecek. Devreye, girecek. Devreye girecek. Nedir o? Haddini bilmek galiba orada. Tamam. Haddini bilmek tabii bütün kavramlar için geçerli bir şey. Ama <gülüyor> yani bir fedakara diyorsun ki fedakar adam ya savaşta artık kelle koltukta arkadaş haddini bil diyorsun ha. Haddini bil fazla ileri gitme. Bu adama biraz tuhaf gelmez mi? Ya adam kelle koltukta savaşıyor ya. Evet. Yani çünkü öyle karar getirmiş. Yani aşırı fedakarlık bir süre sonra bencilliğe dönüşebilir. Hı. Yani bunun sınırlarını tartışıyoruz. Yani bir insan bakın bir tarafı mesuliyette kaldı. Diyoruz ki ya bir hocanın ya da bir annenin zaten annelik vazifeleri var. Şimdi doğal vazifesini bize fedakarlık diye getirmesin. Yani zaten insanın doğal bir şeyi değil mi bu? Ama bir taraftan da aşırı fedakarlıktan bahsediyoruz. Yani artık her şeye işgüzarlık, her şeye el atıyor. Demek ki arada bir yerde bir şey var. Onun etrafında dönüyoruz böyle. Onu anlamaya çalışıyoruz. Ne yapınca aşırı olmayacak. Ne yapınca mesuliyet dairesinde de olacak ama ne yapınca da ikisi değil fedakar bir insan olacak. Hala bulamadık şu fedakarı. <gülüyor> Peki sizce kişilerin ve ilişkilerin yani yargıların formüle ettiğinden başka formüle ettiğinin dışında bir yerde böyle fedakarlık diye bir fiil, bir durum söz konusu mu? Yani öyle bir yerde duruyor ki o ay üstünde böyle kim onu işlerse o işte fedakar oluyor. Yani yargılardan bağımsız, kişilerden bağımsız ilişkilerden bağımsız bir Üst yapı olarak buna felsefede şimdi olsa konuşsaydık buna bir idea, bir arketip diyecektik. Ama burası bir felsefe şeyi olmadığı için hani böyle bir değişmez, sabit bir kaynak gibi orada duruyor. Böyle bir şey mi? Yoksa bu tamamen bizim aramızdaki ilişkilerle, yargılarla, hükümlerle buluşabileceğimiz bir şey mi? Ben arkadaşlar ikincisinin yani birincisini zaman zaman kullanmakla birlikte bütün bu fiillerin, bütün bu karakter eğitimine giren kavramların ve şimdi bizim bu derste konu ettiğimiz fedakarlık ve vurdum duymazlık duygularının ya da durumlarının bu ikincisine yakın olduğu kanaatindeyim. Yani bu yapılar insan topluluklarının ister tek tek, ister toplumsal olarak tecrübelerle, deneme yanılmalarla Ulaştıkları kanaatlerle, konsensüslerle oluşan hususlar. O bakımdan mutlak, değişmez, sabit bir fedakarlık kavramı ve bu kavrama uygun bir tanımı olduğu fikrinden hareket edemiyorum ben. Varsa böyle bir tanım, onun dışa vurumlarını o insanın bize göstermesi lazım. Ben öyle bulamıyorum. Ama şu var, tarihte de, Şimdi de gelecekte de hep fedakarlık ya da vurdum duymazlık diye bir fiilden ya da bir duygudan ya da bir pozisyondan bahsedeceğiz. <gülüyor> ya da coğrafyalar olarak Çin'de de, Amerika'da da, İslam dünyasında da bu kavramları kullanacağız. Bu kullanışlar bulundukları yere göre, zamana göre farklılıklar arz edecektir. Çin'deki adamın yaptığına... Onların fedakarlık dediğine biz demeyebiliriz. Bizimkine onlar tuhaf bakabilir. Mesela bakınız... ...bizde gazilik ve şehitlik diye bir meselesi var. Fedakarlık tanımına ne kadar girer bilemiyorum. Onu da tartışabiliriz. Ama... ...bugünkü modern insanın zaviyesinden bakarsak... ...Batı medeniyetinin ürettiği bir... ...zihniyet diyelim. Bu pek de... ...insanın çıkarına olan bir şey değil. Çünkü... Eğer işin sonunda ölüm varsa neden bir insan o sonuca gitsin? Yani hayatiyeti ortadan kalkıyor, varlığı ortadan kalkıyor. Yani biz neden buna şehitlik adı altında fedakarlık vasfını koyalım? Çünkü adam şunu söylüyor evvela ben her halükarda hayatta kalmalıyım. Yani hayatta kalmadıktan sonra fedakar olmuşum ne yazar? Bugünkü zaviyeden bakarsak ama onun da bir fedakarlık tanımı var. ...adam böyle düşünüyor diye tamamen... ...fedakarlık kavramını iptal etmiş değil. Şimdi... ...hayvanlar aleminden de birkaç örnek verelim... ...ve bunu, meseleyi toparlamaya çalışalım. Yani baştan söylediğim gibi, bu öyle bir kavram ki... ...bizi hayvanlar aleminden ayırt eden... ...çok bariz bir... E, ...ayırt edici özellik değil. Şimdi Baki abi arılara örnek verdi. Birkaç Ben de bazı gözlemlerimi söyleyeyim. Sonra onların da durumunu tartışalım. Acaba neden hayvanlar bunu yapsın? Arkadaşlar şimdi kış mevsiminde arılar kovanlarına çekildi. Bunlar diyelim Sivas'ta X17'ye çıktı soğuklar. Bunlar biliyorsunuz dış dünyaya kapanıyorlar kış mevsiminde. İçeriye de kalıyorlar. Fakat arıların bir özelliği var. Bilmem bilir misiniz? Arılar Normalde yazın çalışan bir arının ömrü 21 gün civarında. Yani arı doğup büyüyüp 21 günde ömrünü tamamlıyor. Vazifesini yapıyor. Ve devamlı yeni yumurtalar geldiği için 3000-4000 günde yumurta yumurtayı ana arı ve nüfus devamlı çoğalıyor. Çünkü 21 günde ölüyor ama 19-20 günde de yeni nüfuslar da ilave ediliyor. Fakat kışın bu arılar ölmüyorlar ve doğmuyorlar. Bu sabit bir nüfus Sonbaharda kovana çekiliyor. Baharda takdir edersiniz ki aynı nüfus çıkamıyor. Hatta arıların ölmesi demek bir kovanın. işler kötü giderse, yiyecekleri biterse, havalar soğuksa bu arıların bahara çıkması neredeyse imkansız. Fakat şöyle bir gözlem yapıyoruz. Şöyle bir durum var. Arıların merkezinde ana arı var. Karaliç ediyoruz. Etrafında da bir grup var, etrafında da diğer bütün işçiler var, nüfus var. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey bunlar bilinen deneysel gözlemler. Diyelim arı 50.000 nüfusla sonbaharda girdi. Ve nüfus hızla azalıyor. Bu arının Mart Nisan ayına bir şekilde çıkması lazım. Çıkacak ki kaldığı yerden o topluluğu, o kovanı devam ettirsin. Şimdi bakın soğuk, yiyecek bunların hepsi parametreler. Arılar bir topak haline geliyor böyle. Ve birbirlerini ısıtıyorlar. Topağın en merkezinde ana arı var. Ve etrafındaki asıl koruyucu kitle. Şimdi dış halka ölmeye başlıyor. Dış halka ölmeye başlıyor. Soğuktan, imkansızlıktan ilk halka gidiyor. Dışarı top, en dışındaki. Fakat bunlar ölürken ağızlarındaki, midelerindeki son kırıntıları bir iç halkaya devrediyorlar. Çünkü onlar ölüyorlar ve artık ölmeleri kesin olduğu için ağızlarındaki son kırıntıyı, su olur, yiyecek olur, bal olur, bir, bir sonraki halkaya devrediyorlar ve ölüyorlar. Bir sonraki halka birazcık idare ediyor 5-10 gün. O da içeriye devrediyor. Yine son kırıntılarını vererek devrediyor ve kendini feda ediyor. Tırnak içinde feda. Bakın işi uzatmayalım. Bu halka halka ölme süreci ta arının en yakın ilk merkezine kadar ulaşıyor. Eğer mevsim açılmış arı tekrar dışarıda hayat diyetini kazanma seviyesine gelmişse onlar kurtuluyorlar. Ama gelmemişse son ana kadar yaşayıp onlar da artık kurban ediyorlar kendilerini diyelim. Ama burada enteresan bir şey var. Dışarıdaki halka diyebilir ki arkadaş ben niye şimdiden ölüyorum? Ben merkeze gideyim. Son ana kadar ben bekleyeyim. Ve belki de baharda yeniden dışarıya çıkar. Bir dönem daha yaşarım. Ama bir biçimde bunlar kendilerini feda edip aman bu ana ara yaşasın, aman kraliçe ölmesin, bu merkez devam etsin, bu hayat devam etsin diye son mecalini harcayıp onlara imkanlarını devrediyor. Enteresan bir şey. Ve arı baharda devam ediyor. Başka bir şey daha söyleyeyim size. Yine arılarla ilgili, ürünle ilgili. Bakınız. Arılar bütün mevsim çalışıyorlar, yaza çıktılar diyelim. Bal üretiyorlar. Fakat bildiğiniz gibi arılar ihtiyaçlarının çok ötesinde bir üretim yapıyorlar. Bal üretiyorlar. Diyelim niz, e, Ağustos veya Eylül ayında bu ürün ortaya çıkıyor. Fakat Nisan ayında işe başlamış bir nesil, bak nesilden bahsediyorum. Bu bal üretimine çalışırken arkadaşlar 20 gün çalışıyor dediğim gibi. 20 gün sonra öldü. Peki Eylül ayındaki baldan buna bir fayda var mı? Fayda. Tırnak içinde. Yok. Ondan sonraki nesilde çalıştı. O da öldü. O, o da bu büyük hikayeye, büyük serüvene bir katkıda bulundu. Ama bu büyük hikayenin bu ortak çabanın sonunda ulaşılacak maddi üründen bir faydası yok. Bakıyoruz ki biz 10 nesil sonra biz diyelim o arının ürününü yani balını alıyoruz. Fakat bal aldığımız zaman bize bal, bize balı teslim eden nesil son nesil. Ama onun önünde o aynı ürüne çalışan en az 10 tane nesil var. Nesil diyorum bakın ölüp bitmiş çünkü. Birey değil yani nesil var. Ama şimdi bakın toplam sonuçtan zaviyesinden bakarsak arkadaş eğer bal istiyorsan bunun başka çaresi yok. Önceki on nesil tırnak içinde fedakarlık yapmazsa çünkü o şunu diyebilir. Arkadaş bana faydası olmayan balı ben niye üreteyim ya? Hiç bir faydası yok bana. Ama üretiyor. Şimdi ben bunu neye benzetiyorum? Bugüne kadar pek yargıda bulunmadım ama şimdi yavaş yavaş sona doğru bazı yargılarda bulunayım ama yine tartışmaya çıkayım. Şimdi ben medeniyetleri bu ister Batı medeniyetleri olsun, ister İslami medeniyetler olsun. Medeniyetler arkadaşlar, insan topluluklarının oluşturduğu en kamil, en mükemmel, nihai formlardır. Eğer kovan metaforundan mukayese yaparsak, adeta insaniyetin bir topluluğun balı medeniyet. Bakın mesela medeniyet unsurları nelerdir? Mimari, bir musikî. Bir, bütün sanatlar, bütün hukuk sistemleri, bütün yargılar ve değerler. Bize ulaşan her şey. Yani medeniyetin biz bugün unsurlarını sadece İslami şey olarak muyuz? Bakın mesela kullandığımız araç, araba büyük bir silsilenin ürünü, büyük bir medeniyetin ürünü. Bir araba tekerleğinde arının balı gibi aynı 15 tane nesil var. En az. Hiç arabaya binmemiş diyelim ki 1600 yılındaki 1700 yılındaki Newton'ın mesela hiç bilmediği araba da hakkı var. Çok mı? Bir sürü hesap kitap yaptı adam. Doğu batı ayrımı da yapmayalım burada. O bakımdan ben yani medeniyet ürünlerini sadece bize has kılmıyorum. Bizimki de var, öbürlerininki de var. Ama bu medeniyet ürünlerini ben burada metaforik olarak bala benzetebileceğimizi düşünüyorum. Eğer bal yiyeceksek bütün önceki nesillerin Arkadaşlar, birkaç şey yapması lazım. Bir, mesuliyetini, bu şart zaten, Mesuliyet olmazsa hiçbir şey olmaz. İki, fedakarlığını. Çünkü henüz tanımlamasak da sadece mesuliyetini yapan, gerisine de karışmayan yapıların ancak kendi ayaklarının üstüne durduğunu, ancak bal üretemediğini görüyoruz. Büyük medeniyetlerde bunu görüyoruz. Yani bugün elimize ulaşmayan onlarca devlet ve medeniyet var arkadaşlar. Neden bu yapılar bize ulaşmadı da, bize kadar gelmedi de, buna hani yani İslam medeniyetlerinde bile birçok devletler kurdu. Safaviler, Selçukliler, küçük ve büyüklü, beylikler. Mesela Osmanlı'daki beylikleri düşünelim. Onlarca beylikten sadece Osmanlı ailesi kaldı. Diğerleri, bence diğerleri o mesuliyetlerin yerine getirdi. Ama o büyük yüzleşmeyi hem kendi içinde hem de bölgesel ve evrensel ölçekte fazla yerine getiremedi. O bakımdan eğer bal istiyorsak, yani bizim kriterimiz bal ise, bal açısından bakacaksak, balı mesuliyet sahibi ve fedakarlık sahibi yapılar üretebiliyor diyebiliriz. Sadece mesuliyet sahipleri ayakta durup kendi işlerini bitirince geriye bir şey bırakmıyorlar. Vurdum duymazlara gelince arkadaşlar... ...vurdum duymazlar medeniyeti diye bir şey yok. Yani dünyada öyle bir şey yok. Sorumluların ve fedakarların... ...medeniyetleri var. Ama vurdum duymazların bir medeniyeti yok. Vurdum duymazlık bir kavram... ...bir pozisyon olarak duruyor. Doğru. Ama medeniyet onların üzerinden yürümüyor. Adam diyebilir ki... ...arkadaş benim ne balla ne medeniyetle bir işim yok zaten. Eyvallah zaten ben de sana bir şey demiyorum. Buradaki şeyimiz şu... ...eğer bizim kriterimiz balsa ya da insan ölçeği açısından eğer bizim kriterimiz medeniyetse o zaman bu medeniyet için sorumlu adamlar, akıllı adamlar, fedakar adamlar, yapılar, aileler, formlar gerekiyor. Hayvanlarda da bu böyle, insanlarda da bu böyle. O bakımdan Müslümanlık mesela bu bakımdan çok enteresan bir örnektir. Müslümanlık da öyle, diğer medeniyetler öyle. Ama bakın, eğer İslam medeniyetinin hasılası, dünyada ve ahirette diyelim saadet ise, bundan yüzlerce yıl önce yaşayan insanlar, çok zor şartlarda, çok büyük sıkıntılara katlanarak, o vazifelerini, o fedakarlıklarını yapıyorlar. Hiç kendilerinin birebir tatmadıkları dünyadaki kazanımlar ve İslam medeniyetinin diyelim, e, görmedikleri muhayyel ürünleri adına bunu yapıyorlar. Yani hani çok dramatik şeyler vardır ama diyelim bir savaşta, diyelim Çanakkale Savaşı'nda büyük bir çöküntü halindeler. Artık eldeki her şey kaybolmuş. Ama müstakbel güzel günler için, müstakbel medeniyet için o insan o gün orada ölüyor. Eğer o gün orada ölmeseydi, müstakbel kazanımların hiçbir olmayacaktı. Tıpkı arının dış halkada kendini feda edip, hiç değilse bizden bir numune baharda yoluna devam etsin Dediği gibi. Yani Çanakkale'deki tek tek adamlar diyelim o gün arkadaş giden gitmiş biz ne yapalım? Biz de artık işimize bakalım deseydi o numunede kalmazdı. Yani bugün bize o Osmanlı'dan kalan numunede kalmaz. Bugün bu dersi de yapamazdık. Bugün başka bir uzay zamanda olurduk. Ve böyle bir ümidi de besleyemezdik. Demek ki bu adamın o günkü tırnak içinde yine fedakarlığı hiç değilse kendisi görmese bile bir ümidi bize bıraktı. Biz de onun bıraktığı yerden, kaldığı yerden devam etmeye çalışıyoruz. Ne kadar etmediğimiz tartışmalı. Ama biz de henüz görmediğimiz ve belki de göre, göremeyeceğimiz muhayyel bir iyi için çalışıyoruz. Bu iyi burada olabilir, öbür tarafta olabilir. Tıpkı arının fiilen yaptığı gibi. Arı da görmediği muhayyel bir ürüne çalışıyor. E niye çalışıyor derseniz, yani bu enayi midir, uzarlık mıdır derseniz... E arkadaş eğer bal merkezi düşünüyorsak başka da çaresi yoktur. Ama senin eveniyet gibi, bal gibi bir derdin yoksa zaten vurdun duymazın pozisyonunda kalabilirsin. Var mı kalanlar? Var. Adam zaten böyle bir işlem yapma, böyle bir akletme formu zaten yok. Buyurun. Ben arı ve bal Arı ve bal değil de arı ve olarak. Mesela asker ve komutan ve anne Allah Teala gibi yani Hı -hı. bir bağlılık söz konusu olduğunu düşünüyor. Balın e, ileride bize yardım de, sırf sırkraliçe için uğraştığımızı düşünüyorlar arı. Kraliçe bizi buraya, buraya getirdi bizim için bunları yaptı ben bana hizmet etmem lazım hizmetli. Tabii bu başka bir metafor çünkü yani metaforları birebir gerçeklik haline getirirsek işler karışıyor. Yani arının aslında yani bilimsel araştırmalara bakarak Söylerse, neden bunu böyle yaptığı aslında bilinmeyen bir şey değil. Yani bugün burada getirmek istemem onu. Yani Arı'nın aslında bunu yaparken çok bilinci yok, onu söyleyeyim. Yani o tanımlanmış bir format üzerinden bunları yapıyor. Ama biz sadece onu bir metafor olarak kullanıyoruz. Ama metaforlar metafordur. Yani tam gerçekliği karşılamazlar. Yine de bu tür benzetmeler mümkün. Fakat ben burada yapmaya çalıştığım şey... Bir takım doğal sonuçlara bakarak, ister hayvanlar dünyasından, ister insanlar dünyasından bir resimle ulaşabilir miyiz diye düşünüyorum. Yani demek ki eğer bizim bir medeniyet formuna bir şekilde ihtiyacımız varsa ya da mevcutları koruma ihtiyacımız varsa burada mesuliyet ve fedakarlık kavramı devreye giriyor. Ama yine de son tahlilde konuşursak ben mesuliyetin daha merkezde olduğunu düşünüyorum. Yani mesuliyet esas fedakarlık tebeidir. Benim yaklaşımıma göre. Çünkü fedakarlar üzerinden bir günlük hayat kuramayız. Fedakarlık bir taraftan da maliyetli ve yorucu bir şey. Ama mesuliyet hem hukuki hem insani hem de kamuoyunun herkesin katılabileceği bir şey. Burada belki şu da yani zamanımız azaldı mı? Çok azaldı evet toparlayalım. Belki, e, fedakarlık niteliğini, insanın niteliği ile de, de yani nereden yemek yapma e, kabiliyetini var, yapmıyorsan e, sorumsuzsun. Evet. Ama e, Fatih'in yemek yapma kabiliyeti var, e, yok. Ondan yemek yapma şey fedakarlığı beklemek zorunda. E, o da zaten yani, haksızlık olur. Evet, haksızlık olur. O, o halde fedakarlığı biraz da e, kişinin potansiyelleri, ya. kabiliyetleri evet, evet, ve imkanlarıyla da düşünmediler. düşünmek O zaten hiç şüphesiz böyle. Al, şüphesiz. Al, Onun yani için özür diliyorum de... Baki abi. Onun için ben dedim ki, demeye çalıştım ki kişilerden, olgu ve olaylardan, tarihten, toplumlardan bağımsız bir üstün, soyut bir fedakarlık kavramına benim aklım pek yatmıyor. Yani ne zaman bana fedakarlık derseniz Nerede, hangi şartlarda, kimin fedakarlığı diye sormak zorundayım. Bunu öğrenmezsem benim aklımda öyle soyut bir fedakarlık kavramı canlanamıyor. Yani mesela savaşma kabiliyeti olmayan bir adamın düşmanının içine bodoslama. Bodos i̇şte buna ne diyoruz? Ahmaklık diyoruz. Yani. Bir tür ahmaklık diyoruz. Yani onun için zaten adam kendini feda etmiş bir takım ideolojiler, değerler adına... diyelim kelle koltukta savaşıyor. İzansızlık, ölçüsüzlük, ahmaklık da bunun etrafında var. Yani o zaman fedakarlık tanımı öyle sıkılaştı ki giderek zorlaştı. Hem akıllı olacak hem bir maddi karşılık beklemeyecek. Hem başkaca maliyetleri olmayacak. kısmen üstünde durduk. Daha birçok şey etrafına koyabiliriz ama bu da fedakarlık olacak. Ee, böyle bir şey günlük hayatta ne kadar var artık onu <gülüyor> tekrar düşünmekte fayda var. Dolayısıyla benim bu yani kısa sohbette bu ee, ...özet olarak toparlamaya çalıştığım şey şu... ...aslında... ...fedakarlık ve vurdun duymazlık dediğimiz kavramlar... ...büyük kavramlar haritası... ...şeması içinde... ...bir yerde duruyor. Bunları bütün diğer kavramlardan bağımsızlaştırarak... ...tek başına konuşmamızın mümkün olmadığı ortaya çıkıyor. Çünkü hangisinin üzerine gitsek... ...hemen yandaki ve komşudarda bulunan diğer kavramlarla... ...bunun durumlarla irtibatını görüyoruz. O zaman... Her ne kadar biz bu merkezlerden olaya baksak da o büyük kavramsal şema yine bizim karşımıza çıkıyor. Demek ki o kavramsal şemayı aslında bir bütün olarak göz önünde bulundurmamız lazım geliyor. Bu çerçeve içinde ancak biz bu tartışmayı yürütebiliriz. O bakımdan ben bugün bu küçük ortak düşünme faaliyetinde acaba bu iki vasıtayı, bu iki aracı kullanarak kavramları yani fedakarlık ve vurgun duymazlığı kullanarak insanların zihnine, şahsiyetlere, topluma bir bir de bu gözden bakabilir diye bir girizgah yapmış oldum. Siz bu yoldan ihtiyaç duyuldukça, başka kavramlar da şimdi ileride tartışılacaktır, bunlarla ilişkileri gündeme gelecektir. Siz bu yoldan yine kendi kendinize ve ekip olarak ihtiyaç halinde gidebilirsiniz. Ulaştığınız yeni ve güzel sonuçlar olursa ve Alternatifler, Onları da sizinle ben paylaşmak isterim. Çünkü bir ortak öğrenme egzersizidir bu. Peki, teşekkür Çok ediyorum. İnşallah bir gün Şehir Üniversitesi'ni ziyaret yapmayı düşünüyoruz. Çok memnun oluruz. Çaylı sormanız var mı? Estağfurullah. Estağfurullah. Orada biz de her türlü kolaylığı sağlamaya çalışırız. İstifade ederiz arkadaşlardan tartışmayı orada da sürdürebiliriz. Başka soru ve şey varsa hani küçük ilave filan. Buyurun. Canlı bomba. Fedakarlık mı? Hı -hı. Bu tabi güzel bir soru. Ben aslında bu tür sorular düşündüm fakat bu ilk toplantıda bunları gündeme getirmek istemedim. Ama canlı bombanın kendisi açısından fedakarlık olmasa ya da bir mesuliyet olmasa belki mesuliyet de görebilir. Bu eylemi yapmaz. Yani bunu yapan kişinin bir mantığı var. O mantığı üreten de bir koşullar bütünü var. Çünkü onun öyle düşünmesini sağlayan bir takım gelişmeler ve olaylar olmuş. Ama başkaca toplumlar açısından ve kurbanlar açısından da bu büyük bir haksızlık, adaletsizlik ve büyük bir sorumsuzluk ayrıca. Yine biz önceden planlanmış, belirlenmiş, kesinleştirilmiş kararlara başvurmaksızın bence bu Bunu incelememiz gerekiyor. Ee, ben yine onu şöyle kendi açımdan söylerim o zaman. Kim, nerede, hangi koşullarda diye sorarım. Bu koşullardan, kişilerden, olaylardan bağımsız bir yargıya varmamız bence mümkün değil. Ashab-ı Kerem Peygamber efendim, Diyen'in metkeyi salıyordu. Ama sen diğer insanlara ilginç asılın, Diyen'in metkeyi de Şam'a kadar gidip hatta ya da bir hal insanları gidebiliyordu. Hı hı. hı, hı. Üçüpesiz <gülüyor> yani bunda arkadaşlar yine bakın ben şunu şu taraftarayım şu gözle bakma taraftarayım hiçbir olay tek başına tek bir değerle tek bir kavramla tek bir fiille eşleşmiyor bana bir gündelik olay söyleyin diyelim bir bir bir hadisçinin bir muhadisin bir hadisi rivayet etme çabası Ve bunu gerçekleştirmesi şimdi bu birçok şeyin bileşkesiyle olan bir şey. Ve tabii ki içinde fedakarlıktan büyük izler taşıyor. Ama kolaylaştırmak bakımından biz bunları diğer bütünden koparıp işte bu fedakarlıktır diye soyutlayabiliriz. Ama gerçekte böyle değil. Mesela bir muhaddisin tek başına olayına baktığımız zaman onun aslında oraya giderken başkaca bir yerde ticaret olduğunu, bir yerden de alacağını alacağı olduğunu, bir yerle bir ...ilişkisi olduğunu, birini ziyarete de gittiğini... ...işte bir seyahat içinde olduğunu... ...yani birçok... ...başka ilişkileri görürüz. Bunlar kötü ilişkiler olması gerekmez. Birçok başkaca yapılarla... ...karıştığını görürüz. Tabi hepsinde olmayabilir ama... ...yani tek başına... ...bir kavramla eşleştirmek bir olayı... ...sadece bizim zihin dünyamızda... ...bizim... ...soyutlama dünyamızda olabilecek bir şey... O bakımdan diyorum ki onun birçok başka şeyle ilişkisi olduğunu unutmadan bu fedakardır, bu vurdun duymazdır, bu ahlaklıdır, ahlaksızdır kavramlarını kullanmakta fayda var. Yoksa bunları kolayca böyle etiketler haline getirip olgulara, olaylara, şahıslara yüklemek mümkündür ama işlevi yoktur, karşılığı yoktur diye düşünüyorum. Yani, iyi de, de ben çıkardım, Hı -hı. Tabii o zaten değerler dünyasının arkadaşlar gelip gelip varacağı yer iyilik kötülük hayır şer tartışmasıdır. Yani bunu bu tabii bir takım itikadi tartışmalara gider. Teolojik meselelere gider. Bugün yani bence bu kötülük problemi ve hayır şer denklemi çok güzel bir tartışma meselesidir. Bütün itikadi şeyler buradan doğuyor. Efendim Eşarilik, Maturidilik, Mutezile bile buralardan ayrışıyor. Üsün kubuh meseleleri Tabii o çok temel bir aks. Yani siz bu az önce konuştuğum büyük değerler şemasını aslında bu aks üzerine kurarsınız. Evet, evet, şey. Ben onlar zaten hani geride durduğu için oraya gündeme getirmeden konuşuyorum. Yani i̇yilik kötülükle ilgili kararlarını vermemiş bir açıklama tarzının kalkıp fedakarlık vurdumduymazlık meselelerini de tutarlı olarak açıklaması çok zor. Onun için her büyük açıklama biçimi önce bu iyilik kötülükle ilgili temel yargılarını ortaya koyması lazım ki ondan sonra diğerleri bunun etrafında örgütlensin. Ama o çok ayrı bir şey. Askerliği. Yine bu birçok şeyle karışan bir şey. Mesuliyet duygusu belki daha esas ama... E Şimdi bedelli çıktı mesela. Bedelli e şimdi bedelliye göre fiilen gidi askerlik yapan daha fedakar oluyor değil mi? Ama bedelliye vurdumluğunuza göre bu biraz enayilikte olabilir. Yine yine... Ama ömür de, mesela ömür türlü de fedakarlık olurdu. Yani biriktirip için parasını birik, devlete e, vermesine... Çünkü e, şöyle düşünelim mesela ya savaş savaşlık ortada bir şey yok. Evet. O zaman yine P benim sözüme geldik olaylara şahıslara uygulara ve detaylara bakmaksızın önceden bir etiketi koyamıyoruz ama ben şunu bir etiket olarak koyabilirim arkadaşlar en yani şu, bu da son şeyimiz olsun dışarıda yine konuşabiliriz de ama itikadi meselelerin gelip dayandığı bir şey vardı bu ku da ilgili evrenin yaratılması arkadaşlar bir tercihin sonucu yani bu biliyorsunuz imkan tartışmaları yapılıyor Birisi tercih etmeseydi, çünkü zorunlu varlık var, mümkün varlık var. Bütün evren mümkün varlıktır. Mümkün ne demek? Olmasıyla olmaması eşit olan demek. Olmasıyla, var olmasıyla var olmaması eşitken olmuş ama. Demek ki biri onu tercih etmiş. Bu tercih eden, vurdum duymazlık açısından baksaydı bunu tercih etmezdi. Ama rahmet ve fedakarlık açısından baktığı için demek ki varlık var olsun demiş. O bakımdan bakarsak eğer yani bu açıdan yorumlarsak bütün varlığı bir inayet, bir rahmet, dolayısıyla bir fedakarlık ürünü saymak mümkün. Yani Cenab-ı Hak açısından bakılırsa bu var olma biçimi, var olmanın devamı, bunların muhafazası. Çünkü biz bir kere de var olmuyoruz. Devam varlık devam ediyor. Çünkü Hay ismi biliyorsunuz Hayatta tutan demek, Kıvamında tutan. Bir an tutmasa varlık yine dağılacak. Demek ki devamlı varlık yönünde tercihte bulunan bir irade var. O açıdan bakarsak bunu teolojik olarak ta yaratıcı iradeye kadar götürebiliriz. O da ayrı bir mesele. Hocam, bu orucu malzeme bir karikatör geliyor. hı. tip -hı. oluyor orada. Şurada üç beş insan var. Kamerayı Yani Böyle bir şey oluştu insanlarının yaratıcısı. Gaza oluyor, kameraya çıkıyor. Dün kavga, dün ayrı ayrı mesela. Bizim o gazetecilik şeyinde bu tartışma çok yapılır. Diyelim orada senin dildiğin gibi bir olay oluyor. Gazetecilik sorumluluğu mu önce olmalı? İnsani sorumluluk fedakarlık mı önce olmalı? Böyle tartışmalar var. Demek yine olgulara, olaylara ve detaylara bakmakta fayda var. Arkadaşlar ben çok teşekkür ediyorum. Her ne kadar çok sarih bir şeye ulaşmasak da en azından birlikte bir test sürüşü yaptık. İnşallah siz